Günaydın. Haftanın sonuna yaklaştığımız bugün ilk kampanya İzmir'den. Derya Duman tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Talebine Doktor Aytu Kolonkaya'nın çocuklara ara öğünlerde paketli dondurma yedirilmesini tavsiye eden reklam filmi yayından kaldırılsın sözleriyle ifade eden Derya Dörki. Sağlıksız beslenme çağımızın en önemli sorunlarından biridir. Özellikle çocuklar için. Cazibe merkezi olan paketlenmiş atıştırmalıkların hem yüksek kalori içerdikleri hem de trans yağlar, glikoz şurubu, koruyucular, emigatör, MSG gibi sağlığa son derece zararlı maddeler ihtiva ettikleri sağlığıyla ilgilenen herkesçe kabul görmüş bir gerçektir. Popüler bir sağlık figürü olan Doktor Aytu Kolonka ise televizyonlarda kamu spotu gibi görünen tanıtım filmlerinde annelere çocukların dengeli beslenmesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakta, Çocuklar için hazırlanmış paketli dondurmaların ara öğün olarak yaz-kış tüketilmesini tavsiye etmektedir. Paketlenmiş dondurmalar içerebildikleri eser miktarda kalsiyum faydasından çok gereksiz kalori ve zararlı bileşenleri içerir. Bunlardan çoğu dondurma bile değil sütlü buz olarak satılır. Doktor Aytu Kolonkaya'nın beslenme ile ilgili bazı doğruları işaret eden ama nihayetinde paketli dondurmayı tavsiye eden reklamı sağlıksız obez nesiller yetişmesine katkı sağlamaktan başka bir işe yaramaz. Bu nedenle bu ve benzer reklamlara sınırlama getirilmelidir. Bu kampanyaya destek veren çocuklarımızın paketli gıdalar yerine doğal besinlerle beslenmesine dikkat çekilebilir. Kamuya mal olmuş kimselerin kamu yararı konusunda daha dikkatli olmalarını sağlayabiliriz, diyor Derya. Kampanyasında bu konuda yapılması en önemli araştırmalardan bir tanesi bu reklamların gerçekten paketli dondurma satışlarını arttırıp arttırmadığı. Sırada hayvan haklarıyla ilgili bir kampanya var. Işın Görmüş kampanyasında NİDE Belediyesi Başkanı Faruk Akdoğan'ı sesleniyor. Diyor ki, NİDE Köpek Barınağı'ndaki köpeklerin açlığa mahkum olması ve ölü köpekleri yiyerek hayatta kalmaya çalışması kabul edilemez. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafta NİDE Köpek Barınağı'ndaki hayvanların hali göz önüne gelmiş oldu. İddialara ve fotoğrafa göre köpekler ölü köpekleri yiyordu. Bu fotoğrafı görür görmez bir araya gelerek ki hayvanların sesi olabileceğimizi düşündüm. Kampanya başlattıktan kısa bir süre sonra Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın şu sözleri vardı. Bizim hayvan barınağımızda böyle bir şeyin olmasını ben düşünemiyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Belediye olarak veteriner hekimlerimiz yeterli sayıda var. Barınakta şu anda bir sıkıntı yok. Hayvanlara işkencenin kendi türünü yedirmenin önüne geçmek ve başka şehirlerde, barınaklarda yeni örnekler ortaya çıkmasını engellemek için bir araya gelip sesimizi çıkarmalıyız, diyor Işın. NİDE Belediyesi'nden konuyla ilgili bir araştırma yapıp açıklamasını ve köpeklerin yaşam ve beslenme şartlarını kötü etkileyen durumları ortadan kaldırmak için bir an önce harekete geçmesini istiyoruz. Ses çıkarmadığımız, arkamızı döndüğümüz sürece bu hayvanların hayatı düzelmeyecek. Belediyelere sorumluluklarını sıklıkla hatırlatmalı, onlara sahip çıkan, haklarını koruyan insanlar olduğunu da göstermeliyiz. Güçlüyüz, farkına varalım, sesimizi duyuralım, sessiz dostlarımızın ağzı dili olalım. Bunu sokakta yaşamak zorunda olan tüm hayvan dostlarımıza borçluyuz diyor Işın. Çocuk işçilerle ilgili bir haberle devam ediyoruz. Hayatı Destek Derneği tarafından başlatılan kampanyanın talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi parti gruplarının mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının sorunlarını her yönüyle ele alıp çözecek bir meclis araştırma komisyonu kurmaları. Muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi olan kampanyasında dernek şöyle demiş, TÜİK Çocuk işgücü anketi verilerine göre Türkiye'de çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı. Araştırma sonuçları 2006-2012 yılları arasında çocuk işçiliğinin artarak devam ettiğini,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 Türkiye kanunlar düzenleyip uluslararası anlaşmalara taraf olmasına rağmen taahhütlerini uygulamıyor ve kanun dışı çocuk işçiliğine gözümüyor. Türkiye'de zorunlu eğitim 12 yıldır. Bu 18 yaşına kadar her çocuğun eğitimini eksiksiz bir şekilde sürdürmesi gerektiği anlamına gelir. Oysa mevsimlik tarım işçilerinin çocukları her yıl eğitim döneminin en azından yarısını evlerinden uzakta çok olumsuz koşullarda ağır ve tehlikeli bir şekilde çalışarak geçiyorlar.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 Hedefimiz en az 20 bin imza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun kurulması diyor dernek. 20 bin imzayı çoktan aşlar Bakalım komisyonda yolda mı? Günün son haberi için Muğla'dayız. Kampanya İstuzu kum sanığı kurtarma platformu tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Muğla valini tabii yönelik yapılmış. Platforma kulak verelim. Şöyle diyorlar. İstuzu gibi dünyada sayılı doğa koruma alanları ticari meta gibi rant amaçlı peşkeş çekilmemelidir. Sürdürülebilir turizmi destekleyen katılımcı ve çevreci yönetim politikaları izlenmelidir. Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan İstuzu Kumsalı, 1988'den beri Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 4,5 kilometre uzunluğunda olan bu sahil şehri de Dalyan ağzı ve İstuzu plajı günübirlik alan tesisleri olmak üzere İki bölümde Dalyan Belediyesi tarafından işletilmekteydi. Dalyan Belediyesi'nin 2014 yerel seçimlerini takiben Ortaca Belediyesi'ne bağlanmasıyla İstuzu kumsalındaki alanlar ve tesisler Ortaca Belediyesi'nce işletilmeye başlandı. Ancak alan bu ve tesislerin kamuoyunu bilgilendirmeden, ihale yapılmadan kiralanması ile Dalyan ve Ortaca halkı adını işletmek üzere talepte bulunan Ortaca Belediyesi'nin talepleri de yok sayıldı. Bölgedeki turizm faaliyetleriyle deniz kaplumbağalarını yuvalama dönemleri eş zamanlı olduğundan iz tuzu kumsalı koruma-kullanma dengesinin çok hassas olduğu bir kumsaldır. İz tuzu kumsalı gibi hassas bir alanın özelleştirilmesi ekolojik ve ekonomik dengelerin göz ardı edildiğinin göstergesidir. İz tuzu plajı bir bütündür. Plajın her iki tarafını, plajı ve plaja birlikte koruma altında olan canlıları, kültürel varlıkları bugüne kadar koruyan ve gözeten halkın temsilcisi belediyemiz tarafından işletilmesinin engellenmemesini talep ediyoruz. Korunan alanlar ticari meta olarak görülmemelidir. Rand amaçlı peşkeş çekilmemelidir. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği bu alanlarda sürdürülebilir turizmi destekleyen katılımcı ve çevreci yönetim politikaları izlenmelidir. İstuz gibi dünyada sayılı doğa koruma alanlarının devlet tarafından gelir kaynağı zihniyetiyle yönetilmemesi Dalyan turizminin turizmle çalışan zararları Uğratacak şekilde toplumsal istikrar ve huzuru bozarak İstuzlu plajının her iki yakasının kiralanması işlemlerinin iptaline talep ediyoruz, diyor. Platform demek ki bu iki yakanın bir araya gelmesi gerekiyor artık. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın.